رحل نقدة من لساني يفقه قولي وأفوط أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنذل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحسنوا inna akhiral ayi sadaka allahul azim wa ballana rasuluhu annabiul hasimi ul kerim jaa ilah al alemin katlerimiz envar-ı imaniye ve kur'ani hylemle verile bizleri hakikatlara aşina eyle hakaiqul hakaiqa aşina eyle Şeytan aleyhim ve istehikanın idlal ve mekrinden bizleri masun ve mahfuz ile. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiye beyle. Amin. Bu hürmeti Seyyidin Ve Velhamdülillahi Rabbil alemin. Mühterem Müslümanlar, Allah'a inananların, her yerde fikren, kalben, ruhen Enisi Celisi olan, kalplerine itminan ve sekinet getiren melaike ve ruhaniyattan bahsediyoruz. Kafir, mümin, mülhit, muahid, herkesin seyyiat ve hasenatını tespit eden şerefli Kur'an-ı Kerim'in kiramen katibin diye tavsif ettiği melekler vardır. Ama sadece bunların mevcudiyetinden müminlerin kalbi itminana kavuşur, inanmış gönüllere sekinet gelir. İnsan onları yarı vefadar saydığı enisi celis kabul ettiği nispette ettiği zaman huzur ve itminan içinde bulunabilir. Onun için onlara müminlerin enisi celisi diyoruz. Müminlerin kalplerine Allah'tan itminan getirenler ve Allah'ın inanmış gönüllere gönderdiği sekine diyoruz Cenab-ı Hak bizi bu mazhariyete ulaştırsın Teala. Melaike ve ruhanilerin vücudu hususıyla devrimizde onlarla sıkı temas kuranlar sayesinde tecrübe sahasına getirdiğimiz işler kadar belki ötesinde de katiyet kazanmıştır Belki bunları bugün, bugünün laboratuvarına, bugünün laboratuvar anlayışı içinde getirmemiz mümkün olmayacaktır. Ama kendi ölçü ve kıstasları içinde, kendi terazi ve kantarlarıyla tartıldığı zaman, ap açık hakikatlar olarak karşımıza çıkacaktır. Melaikenin ve ruhun mevcudiyeti. Bir evvelki derste meseleyi berzah alemine ait hakikatların temessülüne getirmiştim. Ve bunun en basiti ve kısmen objektif olanı herkesin teker teker her ferdin röyalar aleminde onun nazarına arz edilmiş şekli olan berzah aleminin röyalarda misali levhalar halinde müşahede ediyoruz demiştik. Röyalar alemiyle herkes misal alemiyle münasebet kurar. Bu sayede berzah alemine girer. Bu sayede her şeyin görülen şu şaadet alemindeki eksamdan eşbahdan ibaret olmadığına muhtali olur O alemde de bir kısım acıların duyulduğuna muhtali olur Bir kısım lezzetlerin zevk edildiğinemuthtali olur Gönlün bir kısım maliyata ihtakına muthtali olur ve bir kısım süfli bayağı şeylerden insan ruhunun kalbinin vicdanının rencide olduğuna muthtali olur Berzah alemi, yaşadığımız şu alem gibi getirdiği elemleriyle, getirdiği lezzetleriyle, götürdüğü elemleriyle, götürdüğü lezzetleriyle bu alemi gösterir. Bu aleme benzer ve kendi sahası için hususiyle bize bir bürhan mahiyetinde Allah'ın bir lütfu olarak tecelli eder. Bir iki ile meseleyi tavzihe çalışmıştım. Her mümin kendi hayatını sinema şeridi gibi göz önünden geçirdiği zaman berzah aleminden onun basar ve basiretine intikal ettirilen bu türlü levhalar pek çoktur. Yarın başına geleceği işleri gören mümin pek çoktur. İstikbalde başına gelecek hadiseleri daha evvel kendisine rüyada Allah'ın gösterdiği insanlar pek çoktur. Ve işte bunlardan sadece bir iki misal arz etmeye çalıştım. Herkes kendi şahsi hayatını düşündüğü zaman katiyen anlayacak ki her şey maddeden ibaret değildir. Her şey görülen veya görülmeyen insanla alakalı bir kısım ışınlardan, radyosyonlardan ibaret değildir. Belki maddenin Adem'e incirar ettiği antimaddi alemde, İnsanın çok sıkı münasebetleri ve o âlemin insanla sıkı münasebetleri vardır ki, biz ancak bu hadiseleri o âleme irca etmek suretiyle izah edebiliriz. 20-30 sene sonrasına ait meydana gelecek bir hadiseyi bugün görmek, bilmek mümkün midir? Ama 20-30 sene sonra meydana gelecek hadiseleri teferruatıyla bize anlatıyorlarsa, Nebi nübüvvet kürsüsünde, veli velilik kürsüsünde, medyum kendi aleminde, medyumiyeti içinde bunu bize anlatıyorsa, madde ile izah edilmesi mümkün olmayan bu meseleler bize, anti-madde alemden yenilerin ifadesiyle bir mesaj getirdiğine delalet etmez mi? Haçlılar karşısında dişini sıkan, canını tırnağına takan, büyük bir mücahit vardır. Şam Atabeyi, Mahmud Nureddin Zengi. Selahaddin'in fevkinde objektif olmasa bile gönlümde mualla bir yeri olan insandır. Haçlıları tard etme, gasp ettikleri memleketleri yeniden istirdat etme. Belki ala derecede ona nasip olmadı ama o çığırığı açmış... Salahaddin'i o yetiştirmiş, Haçlıların başına o musallat etmişti. Şam Atabeyi, Mahmud Nureddin bir gece rüyada alemi manada. Bütün menakip kitapları yazıyor bunu Tahir Olgun Bey. İslam tarihine ait kalemi aldığı eserde tavzih ediyor. Bu meseleyi tafsilen anlatıyor. Alami manada Resul Ekrem aleyhisselatu vesselamı gördü. Çok canı sıkkındır Resul Ekrem'in ve Kemal iltifatla döndü Mahmut dedi. Şu gördüğün habislerden beni kurtar dedi. Karşıda çirkin üç tane insan duruyordu. Resul Ekrem'in mübarek ruhu onlardan rancıdı olmuştu. Mahmut beni bunlardan kurtar dedi. Resul-i Ekrem elinin tersiyle şahsına, İslam'a ve Allah'a saldırı ve tecavüzde bulunan her şeyi silebilir, atabilir. Fakat ruhlar alemine intikal eden, berzah alemine intikal eden büyük ruhlar dahi Allah'ın kollarına vurduğu kelepçelerle bir bakıma kolları bağlıdır. Başımıza gelen hadiseler karşısında evliya ve asriyanın ruhuna karşı az küsen bir büyük ruh niçin diyor bizim için medet resan olmuyorsunuz o ruhani hemen sırtını dönüyor ellerine vurulmuş kelepçeyi gösteriyor zannediyor musunuz keyfe yaşa tasarruf yapabiliriz kolumuza bu bilezikleri taktı ve bizi bağladılar bu en büyük ruh dahi olsa Cenab-ı Hakk'ın verdiği selahiyetler nispetinde tasarruf yapabilir bir, ikincisi Mahmud'a bir şeref kazandıracaktır bunu duyan Mahmut durur mu? Gece hemen rüyayı gördüğü dakikada uyanır. Bütün askerlerini çağırır, muhafızlarını çağırır. Derhal Şam'dan Medine-i Menevvere'ye ve 16 günde varırlar Medine-i Menevvere'ye. Gider gitmez bütün Medine halkını bahşiş vermek üzere davet eder. Herkes önümden geçecek bahşiş vereceğim. Maksadı rüyada gördüğü cismen, ruhen, kâmeten, habis olan o insanları görmek, tanımaktır. Resul ü Ekrem'e kötülük yapacak bu insanlar kimdi acaba? Ertesi gün bahşiş alma maksadıyla bütün halk nureddin Zengin'in huzurundan geçerler. Ama görmez, o rüyada gördüklerini görmez. Adamlarını etrafa salar, Ravza-i Tahire'nin yanı başında bir kubbe altında, mağripten gelmiş oturan üç tane habisi bulur getirirler bakar ki röya da gördü insanlar oraları kurcaladığı zaman bir tünelin Medine-i Münevvere'de Ravze-i Tahire'ye doğru kazıldığını görür. Resul-i Ekrem'in pak mukaddes naşını kaçırmak üzere gelmiş orada çöreklenmiş hırsızlar olduğu tebegün eder. Ve resul Ekrem'in etrafına kurşunla, kalayla, tunçla bir set bir duvar yaptırtır Sonra yine Şam'a döner, İslam'ı korumak üzere. Röyalar, insanın ileriye matuf yapacağı işler mevzuunda, beşaretler. Röyalar, Cenab-ı Hakk'ın insanın istikbaline ait verdiği bir kısım gaybi haberler. Ve röyalar, objektif olmamakla beraber, Nassar'a, muhkemata ters gelmemekle beraber, Herkesin şahsi hayatında nastara zıt gelmediği müddetçe hüccet olabilecek kabiliyette delil olarak kullanılabilecek kabiliyette Cenab-ı Hakk'ın bir kısım tecessüm etmiş eltafının ifadesidir. Bu sayede insan gaybı ı aleme olur. Hazreti Fatih'in iştiyaklı aradığı Ebu Eyyub-i Ensari Hazretlerinin mübarek merkadinin bulunması da Akşemseddin tarafından bu mana, bu hava ve bu yolda tespit edilmiştir. Bir sahabinin tapu mahiyetinde orada gömülü mezarını bulma çıkarma, Büyük Fatih, Sultan Mehmet Hazretleri için bir dert bir dava haline gelmişti. Akşemseddin bunu mana alemindeki münasebetiyle tespit edebildi. Nasıl oldu acaba 6-7 asır ötesini aştı? Ebu Eyyubil Ensar Hazretlerinin mübarek ruhuyla kontak oldu. Kendi yerini ona tespit ettirdi. Veya nasıl oldu daha derin bir alem olan resul Ekrem alemiyle münasebete geçti. Veya daha ötesinde doğrudan doğruya Mahbiti ilah i ilahi olan kalbini Allah'a açtı da Allah ona Akşemseddin falan yerdedir Ebu Eyyub'un evi veya merkadi diye ona işar ve işarette bulundu. Bu meseleleri bugün inkara mesa yoktur. Kimse rahatlıkla bunları atamayacak ve itemeyecektir. Kendi sahasında tecrübeleriyle benzeri meseleler, materyalistler tarafından dahi bugün hüsnü kabul görmektedir. Rusya'da büyük bir heyet, biyofizik heyeti, 20, 30, 40, 50 kişinin nezareti altında, Elektrikten ve ışıktan tecrid edilen bir binanın içine yerleştirdikleri bir adamla 3000 kilometre ötedeki bir adamla muhabere yaptırtıyorlar. Adına telapati demekle mesele izah edilmez ki nedir bunun manası? Işıktan, elektrikten, elektrik dalgasından, elektromanyetik dalgadan tecrid ettiğim bir binaya adamı yerleştireceksin ve sonra 3000 kilometreyi bugün radyolar, televizyonlar almıyor. Sonra 3000 kilometre mesafe öteden adam kalbiyle münasebet kuracak biriyle konuşacak. Ve size 30-40 sayfalık bir mesaj getirecek ondan. Tespit edeceksiniz, göreceksiniz. Onun o dakikada orada dikte ettiği şeyler, kağıda yazdığı şeyler aynı anında buradaki medyum tarafından veya telepatik adam tarafından tespit edilmiş. Binan Ali tecrübeyle Ruh bir kısım kabiliyetleri inkişaf ettirmekle 20. asırda pozitif sahada dahi mesele bu kadar hüsnü kabul görürse bir nebinin Allah'la münasebeti, bir velinin Allah'la münasebeti ve ruhlar aleminin insana çok şey getirmesi bunları inkara mesak kalmayacaktır artık. Bilerek veya bilmeyerek adım adım bu alemden içeriği ve bu alemin içinde başka bir aleme doğru gidiyoruz maddenin bütün kapıları açılıyor pencereleri açılıyor Mane aleminin hakikat gamzeden berrak durus siması 20. asırda neredeyse objektif olarak bütün beşerin karşısına çıkabilecek hale geliyor herkes bu mevzuda tecrübeye koyulsa az çok bir şeyler hissedecektir muhterem müslümanlar Tecrübe etmemiş insanlar biz böyle bir şey görmedik demesinler. Ben sadece onların dikkat nazarını röyalarına çektim. Herkes rüyasıyla bu alemden kendi keyse'yi aklına bir şeyin girdiğini görecektir. Kendi de bir şeyler bildiğine muttali olacaktır bu mevzuda. Ama tecrübeyi ve bu mevzuda gereken şeyleri ameliyeyi yapan herkes doğrudan doğruya bu alemden çok şey istifade edecektir böyle bir alemin içine girmeyi size tavsiye etmiyorum maksadım şudur alem gördüğünüz şu madde alemden ibaret değil her şeyi maddeye ve fiziğe irca edemezsiniz ettiğiniz zaman izahı gerekli olan meselelerin ancak onda birinin semti mevcudiyetine sokulmuş olabilirsiniz hayatta daima 1999 şey izahı bulunmamış olarak karşınıza çıkacaktır manayı maddenin yarına inzimam ettirdiğiniz zaman, şu şahadet aleminin tenteneli perdesinin verasına dikkat kesildiğiniz zaman çok şey öğreneceksiniz. İşte bunun için araştıran, işte bunun için bir kısım ameliyelere kendisini tabi tutan kimselerin bu mevzudaki sahi ve gayretleri çok miyimdir? Onların sahi ve gayretlerinin semeresini ve neticesini söylüyoruz bizde tasavvufi sahada bu mevzuda çok ileriye gitmiş kimseler vardı pek çoklarını biz gördük sıkıldığım zaman yanına gidiyorum bir hak dostunun sıkılıyorum maddi yönümle bunalıyorum bir hak dostunun yanına gidiyorum belki bu, bu türlü vakalar elli defa cereyan etmiştir ama bir iki tanesi o kadar katı o kadar vazıhtır ki sıkılmışım Talebeliyim hengamında, bunalmışım, huzuruna gitmişim. Gözü kataraktan görmeyen bu zat evvela beni temyiz ve tefrik etmiştim olduğumu. Huzurunda oturduğum zaman yanındakilerine talebeme soru sorayım, bildiği zaman onar lira para verin demiştir. Elli üçlerde, Ve bütün soruları benim bildiğim yerlerden seçmiş, devcih ettiği her soruyu on üzerinden on cevabını almış. Ve sonra aniyadan para toplamış, benim kaldığım yerde diğer arkadaşlarla ihtiyacımızı görmüş. Veya gelmiş kapısının önünde durmuşum. Baktığım ambar veya kilerde karpuz gözüme çarpmıştır. Kendisi hemen içeride namazı süratle bırakmış, kapıyı açmış, gözleri görmüyor olmasına rağmen. Siz içeriye gelin de ben size bir karpuz keseyim demiştir. İzahı mümkün mü bunların? İzah edemezsiniz bunları, üç buğutlu mekanın üstüne çıkmadıktan sonra, eşya ve hadiselere değişik bir buhuttan nazar etmedikten sonra bunları izah edemezsiniz, bir kalıba koyamazsınız. Ama bunlar kendi sahasında tecrübe ve ameliyeye vabeste şeylerdir. Yokizmde aynı ameliye, fakirizmde aynı ameliye, bizde tasavvufta aynı ameliye. Eskiler meseleyi şöyle hulası ederlerdi. Kıllatut dam, kıllatul manam, kıllatul kelam, üzzatul anam, zikrimudam, Tam. Az yiyeceksin. Hususiyle hayvani gıdalardan tecerrüt edeceksin. Yağ gibi, et gibi, yumurta gibi şeylerden tecerrüt edeceksin. Bunlarda büyük protein var. Belki vücudun zaafa uğrayacaktır. Ama bu sahadan sana bir mesaj gelmesi için yolu bu. Ameliye budur. Az yiyeceksin, az içeceksin, az uyuyacaksın. Akşamah kashitu Aleykum kibarul batn ve kethretul noom ve qillatul yakin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi sellem. En çok sizin üzerinizde korktuğum şey göbek büyütmenizdir. Çok uyumanızdır. Yakınınızın az olmasıdır. Bunlar birbirini tetdim eden tamamlayan şeylerdir. Az yiyecek, az uyuyacak, hayrete varacak misal alemine gözlerin, basiretin açılmasını demin de edeceksin. Kılletü'te'am ve kılletü'l-kelam Az konuşacaksın. Hazreti Ömer men kethura kelamuhu kethura sakatu. Çok konuşanın sakat işe yaramayan sözü çok olur diyor. Çok konuşan çok halk karıştırır. Çok konuşan çok bozuk şey ve ifade etmiş olur. Az konuşacaksın. Veya hut süküt müdam sesini kesecek o aleme mütevcihan nazarını çevirecek derin bir tefekkür et alacak kendini unutacaksın. Ve sonra. Uzdetül Enem, halktan halkın getirdiği dağı dağıdan uzaklaşacaksın. Göz yoluyla kalbinin ve ruhun kirlenmesine meydan vermeyeceksin. Füzuli laf dinlemeyecek, füzuli şey görmeyecek, füzuli işler yapmayacaksın. Bütün füzuli uzaklaşacaksın. Zikri müdam, bol neyi anman gerekiyorsa onu anacaksın. Biri Mesihi anar, biri Budayı anar. Sen Allah'ın arkasındaysan, sen de Allah'ı anacaksın. Virdi zeban edecek dilinden düşürmeyeceksin. Kalbinde bir pencere açılıncaya kadar, tabiat ufkunda menfezler zerpet oluncaya kadar zikri müdam ve tevcühi tam, gönlünü tam tutacaksın Allah'a. tasavvufi neşve içinde. Bir insanın gayb alemine ittilağının yolu budur. Öyleyse kimse demesin bana, niçin olmuyor bunlar? Sen her gün üç dört defa yemek yersen, ve ağzına gelen her sözü konuşursan, halktan üzzet edemezsen, zikre devam edemezsen, teveccühünü tam yapamazsan, çok konuşur, çok yer, çok içer, çok uyursan, bunların hiçbiri sana nasip olmaz. Her şeyin bir usulü vardır. Bu usulle beraber bu mevzu mürşit ve üstad ister. Ben kendi kendime yaptığım bir riyazattan maruz kaldığım bir kısım musibetlerde bana el uzatan bir hak dostu dedi ki, senin yaptığın şeyler müsaadesiz olmaz. Sadece ot yeme, hayvani gıdalardan tecerrüt etme ve kimseyle görüşmeme belli şeyleri yapma. Senin yaptığın şeyler ancak bir mürşidin nezareti altında olur. Şu noktadan girdim buraya muhterem Müslümanlar. Karıştırmayalım. Bu saha belki bizim müsbet ilimler sahasında elde edeceğimiz netice kadar kat'i neticeler elde edilebilecek bir sahadır ama fakat usulü vardır, prensipleri vardır. Usulüyle işin içine girildiği zaman bir şeyler elde edeceksiniz. Usulü terk ettiğiniz zaman olmayacaktır. Ve bu usul cümlesinden olarak bir tanesi de bu mevzuda size rehberlik yapacak birinin olması. Başınızda bir rehber olmazsa çeşitli yanlışlıklar, haltlar, karıştırmalar olacaktır. Dikkat buyurun. Bu türlü şeylerle iştigal eden kimseler Şayet mana alemine gözleri açık değil ise ayağını koyacağı yeri bilemiyorsa Allah muhafaza buyursun. Kendisine saldıran, tecavüz eden bir kısım habis ruhların saldırısına, işgaline uğrar. Bu ruhlar kendilerini kabul ettirirler. Cindir, şeytandır veya habis ruhtur. Kendisini kabul ettirir şahsa. Misalini arz edeceğim size. Fuzuli olarak bunlarla iştigal eden kimse usulünce yapamıyorsa, başında kendisine ışık tutan bir rehber yoksa, bir mürşidi yoksa, melabe olabilir bu habis ruhların elinde. Kendilerini kabul ettirirler. Onu okşamak ve şımartmak suretiyle. Sen şöylesin, sen böylesin, büyüksün demek suretiyle. Yeri geldiği zaman da tehdit etmek suretiyle. Terhip ve terhiple bazen şımarttıkları bazen tehdit ettikleri insanları, tam tesirleri altına alır, kendi hesaplarına konuşturur, kendi hesaplarına iş yaptırtır, kendi hesaplarına söylettirirler. Hatta bazan bu türlü kimselere en tehlikelisi budur, kendilerine peygamber dedirttirler, hatta Allah dedirtirler. Hindistan'da zuhur eden, Gulam Ahmet, böylesine şeytanların melabesi olmuş bir insandır 20. asırda. 19 ve 20. asrı birbirine bağlayan dönemde yaşamış bu insan, bugün Hulam Ahmet dininin, mezhebinin kurucusu. Bu Hint yogizmine karşı fakirizm yolunu tutmak suretiyle onlara karşı İslam adına mücadele etmek istemiş. Ve fakat sonra bu habis ruhların saldırısına maruz kalmış. Aradan bir müddet geçince kendisinin müceddit olduğunu ilan etmiş. Çünkü ona telkin etmişler, sen mücedditsin. İnsanlığı içine düştüğü bu girdaptan sen kurtaracaksın. Beşere beklediği asude havayı ve alemi sen getireceksin. Biraz meseleyi ileriye götürünce bu işin bir müceddit tarafından olamayacağını anlamış, onların telkiniyle bu defa kendisinin Hazreti Mesih olduğunu açık ilan etmiş. Hulam Ahmed'in kitaplarının pek çok yerinde kendisinden Mesih olarak kendisi bahsediyor. Ben ahir zamanda gökten inmesi beklenen Hazreti Mesih'im İsa'yım. Bir seviyede Hazreti Mesih'in de üstesinden gelemeyeceğini anladığı bu işin daha üstesinden gelebilmek için saldırılarına maruz kaldığı habis ruhların telkiniyle bu defa ben Allah'ım demiş. Allah benim içime girdi, Allah bende zuhur etti, Allah herkeste mütecellidir, esma ve sıfatlarıyla mütecellidir. Ama bu sapık anlayış, hülül ve ittihat anlayışı Allah bende zuhur etti demek suretiyle kendisine musallat olan habis ruhların telkiniyle Allah olduğunu da ilan etmiştir bilerek ve bilmeyerek çok saf dillerin kafasından ve kalbinden geçen ve asla yanaşılması mümkün olmayan bu mualla mevki, ister mücedditlik mevki, isterse bundan sonra kimsenin öyle bir hak iddia etmesi haram olan mevki olan peygamberlik mevki, isterse hiçbir beşerin nasuti keyfiyetiyle semtine sokulamayacağı üluhiyet mevki, Bunlar beşerden, beşeriyetten fersa fersa uzak şeylerdir. Ama habis ruhun, mürşissiz medyuma mecnuna, yogizme veya fakirizme kalbini kaptırmış bir tanesine delkin etme suretiyle kabul ettirdiği şeydir. Bununla beraber ulam Ahmet, Hint yogizmine meydan okumuş bir insandır. Onlar altı ay bir şey yemeden, içmeden uyumuşlarsa bu sekiz ay uyumuştur bir şey yemeden, içmeden. Sözde Müslümanlık adına, Müslümanlığın yüceliğini, üstünlüğünü, hakimiyetini, galebesini onlara göstermek için billerce Hint yogizmine meydan okumuştur. Hint yogisi, yogası, karşıda seni görür, parmağıyla, rahatla, rahatlıkla seninle oynar. Parmağıyla böyle yaptığı zaman yatarsın, böyle ettiği zaman kalkarsın, böyle ettiği zaman ayakların yerden kesilir, böyle ettiği zaman uçarsın. İşte bütün bunlara senelerce meydan okumuş kendi sahasındaki tecrübeleriyle. Fakat sağlam bir mürşide el vermediği için şeytanın habis ruhların melabesi olmuştur. Usule riayet, gayb-ı alemine olmak için marifet mi? Ben hiç düşünmedim. Ancak çocukluk havamın hakim olduğu dönemlerde parça parça aklımın bir köşesinden geçmiş, sol ters tarafıyla itilmiştir. Düşünmedim böyle şeylere girmeyi. Çünkü Mevlamın nazarıma dikti, kalbime aksettirdiği ruhumda daima manasını buldum. İnanmam gerekli olan şeylere karşı bana gönderdiği delail ve bürhanı daima kafi buldum. Bu sahalara girmeye lüzum hissetmedim. Kur'an'ın bu mevzudaki telkinatını kâfi gördüm. Ama devrimiz tamamen gidip maddeye incirar ettiği için, bu devirde maddenin başına balyozla tokmak gibi inen bu şeyleri söylemede fayda mülazı ettiğim için size intikal ettiriyorum. Ve bu mesele çok basittir. Üç aylık bir tecrübe sayesinde, yani üç erbain en geçi, üç aylık bir tecrübe sayesinde, ...gözünüzü yumduğunuz zaman... ...üç ay sonra olabilecek şeyleri... ...rahatlıkla görürsünüz... ...teminat veriyorum size... ...çok rahatlıkla ben de kendiniz... ...olsam bu yolu olur... ...belli prensiplerini yaptığın zaman olur... ...üç ay sonra hükümet düşecek mi... ...düşmeyecek mi söylersin ne zaman... ...falan ayın falan gününde kim başbakan olacak filan... ...rahatlıkla söylersin... ...tecrübesini yaptım... ...ama marifet değil bunlar... ...marifet hakkın marifetidir... Marifet, Hakk'ın marifet saydığı şeylerin marifetidir. Marifet, Hz. Muhammed marifetidir sallallahu aleyhi ve sellem. Havada uçmak marifet değildir. Yememek, içmemek marifet değildir. Biz zorluya zorluya, kendimizi zora koşa koşa, suni gayri suni bir kısım havalara girerek, size bir şeyler anlatmak istiyorsak, şu maddenin çatlamak üzere olan kalıbına, kapına, kıştına, cidarına, bir balyoz daha indirmektir. Medyum onu indiriyor. bir çoktan onun beynin o balyozu indirmiş. Her an velinin balyozunu ama etrafındakiler görüyor onu. Ben de burada cemaate umumu olarak arz ediyorum. Daha kim bilir kimler dinler. Şu noktadan giriş yaptık muhterem Müslümanlar. Gayb âlemine her mü'min muttali olabilir. Mü'min olmak şart değil, Hristiyan da muttali olabilir. İyi bir tecrübeye kendisini tabi tutan Yahudi de muttali olabilir. Allah'ın bildirdiği kadar bilebilir. Kalbindeki latifeyi çalıştırdığı nisbette bilebilir. Kalbe sözünü dinlettirme meselesi var. Sözünü kalbine dinlettireceksin. Kalp üzerinde hakimiyet kuracak, ve ruhun güç ve kuvvetiyle zuhurunu temin edeceksin. Ken kaydından kurtaracaksın onu. Sınırlı olmadan sınırsızlığa çıkaracaksın. Çok şeylere muttali olursun Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Aktarılan şeylerin bütünü de ister misal alemine ait, ister berzah alemine ait, ister medyuma ait, ister velinin keramatına ait meseleler, böylesine bir ruh tezkiyesi ve tasfiyesi neticesinde elde edilmiş şeylerdir. Cenab-ı Hak Rıza-i tahsile bizleri muvaffak eylesin inşallahü Teala. Asıl maksat odur. Yoksa dünyanın şarkında vakarbında bu sahada yapılan şeylerle maddenin bir bakımı artık rafa konduğu muhakkaktır. Ama bunun üniversitelerde ele alınması Üniversitelerde telkin edilmesi gerekmektedir. Hala bir kısım kimseler bu meseleden korkuyorlar. Veya yaparken ileride başka şekilde izah edebiliriz diyorlar. Mesaj de lo mecmuası bir şey neşri diyor. İlim adamlarının altı yedi tane ilim adamının huzurunda medyum ellerini masaya koydu ve karşıdaki bir masa havada yukarıda gezmeye başladı. Popüler bir mecmua Avrupa'dan müntiş popüler bir mecmua yazıyor. Sansasyonel haber neşetmiyor. Olmuş bir vak'ayı neşrediyor. Baktığı zaman maza biraz evvel yoga şöyle yapar dedim. Maza havada gezmeye başlıyor. Halbuki bizim bildiğimiz bir illet tenasüp illiyet prensibi vardır. En azından bir şey üzerinden müessir olabilmek için Ondan müessir olabilecek güce sahip bir illetin bulunması, sebebin bulunması lazımdır. Altı kilo kaldıran bir kol lazımdır ki altı kiloluk bir şeyi kaldırsın. Altı kilo kaldırabilecek bir kol var da karşıda on kiloluk bir yük varsa kaldıramaz çünkü tenasüp yoktur. Bir masanın yukarıda binanın içinde havada gezebilmesi için o masayı kaldıracak bir şey olması lazım. İnsanlardan olmadığına göre öyleyse... Eşya, madde ve hadiseler üzerinde dışın müdahalesi var. Bizim göremediğimiz, bilemediğimiz bir el işin içinde oynuyor. Abort diyoruz buna. Veya psikokinize diyoruz. Dıştan, uzaktan eşya ve hadiselere nüfuz etme, sözünü geçirtme. Veya abort, eşyayı yürütme. Bizde öteden beri tekkelerde ve zaviyelerde hikayeleri anlatılan şeylerdir bunlar. Hatta velinin tayyı mekan etmesi bir anda bir lahzada miraç yapıyor gibi burada var birkaç dakika sonra da 500 kilometre ötede var olması. Bunlar madde ile maddenin hareketiyle izah edilecek şeyler değildir. Ve artık yeryüzünde münteşi popüler mecmualar bunları neşrediyor ve bir kısım ilim adamlarını maddecileri en azından merak sayıkasıyla bu mevzu etrafında topluyor ve kendilerini okutturuyorlar. Hele ruh çağırma mevzu, daha doğrusu cinlerle, hapis ruhlarla münasebet kurma mevzu o kadar şuyu bulmuş ki, ben hanginizi kaldırsam böyle bir şey biliyor musunuz desem, hepiniz diyeceksiniz benim başımdan böyle bir şey geçti veya duydum. Ben kendim size bir vakayı nakledeyim bu mevzuda. Bazı misaller yakınlarımdan da naklederken müsaadeler olmadığı için isimlerini ketme diyorum. Merak edenlere söylerim. Ama bazıları var ki onları ben 5-10 on defa naklettiğim için vakanın müşahitleri hayattadır. Ben isimlerini vererek naklediyorum. Askerliğini burada yaptığı bir psikiyatri mütehasısı arkadaşımız var. Macit Türkmenoğlu. Müslümanlıkta çok yakınımız, kendisi psikiyatri mütehassısı. Samsun'da bir evde hadise oluyor. İşte onu söylemeye mezun değilim. Çünkü belki kendi evlerinde böyle bir şeyin yapıldığına razı olmayabilirler. Ben teferruatıyla hadiseyi size nakledeyim, çok şey anlatacaktır. Gittik diyor oraya. Evin küçük kızı muhtemelen Trabzon'da bir sıhhiye az kızı oluyor bu. Küçük kızı bu işi yapıyor. Ruhlar, cinler veya şeytanlar çağrılıyor. Masanın başına kendi usulünce oturduk. Ve sonra çağrıldı. Israrlı çağrılma neticesinde gelen belli rakamlarla adının Belma olduğunu yazdı. Ve biz sorduk Belma Müslüman mısın? Hayır dedi nerelisin sen işte Mersinli mi filan dedi e dedik yok mu bir Müslüman bir Müslüman gelsin Müslümanla konuşalım ben gideyim dedi gitti çağırdık birisi geldi adının Ayşe olduğunu yazdı fincan kağıtların karşısına gidiyor Ayşe diye yazıyor parmağını fincanın üzerine dokunduran kız 4-5 yaşında bir kız bunları kendi ölçüleri içinde alacaksınız Kaç yaşındasın Ayşe, hilaf olmasın, aradan yedi sekiz sene geçti. Yedi yaşındayım veya sekiz yaşındayım dedi. Nerelisin? Güneyden bir memleket söyledi. Müslüman mısın? Müslümanım. Allah'a inanır mısın? İnanırım. Ne kitabı okudun, hanımlar rehberini okudum dedi ben. Bazı meseleler sorduk, bildi diyor. Sonra oradaki arkadaşlığımızdan birisi, dedesinin ruhunu çağırdık. Muhtemelen bu ruh çağırmada ya habis ruhlar veya cinler geliyor. Israrla çağırdık. Gelmiyordu, ısrarla çağırdık, geldim dedi, evete doğru gitti. Adın ne diye sorduk, cevap vermedi önce. Israr edince, adın ne diye, usulünce ısrar edince söyledi, şeytandı. Hepimiz diyor, götenin de hani insanın ebedi hasmı diye üstünde anlattığı şeytan duyunca birdenbire donduk diyor. Bu ezeli, ebedi hasmımız Allah'a karşı baş kaldıran. bu Yavuz düşman karşısında ne diyeceğimiz şaşırdık dilimiz tutuldu. Bir aralık ben müdahale ettim işe. E seni çağırmadık ne diye geldin? Geldim dedi işte. Allah'a inanır mısın? Hayır diye çekti. Bilme başka, inanma başka. Hz. Muhammed'i kabul eder misin? Hayır diye çekti. Bir aralık aklıma kutu etti. Dedim sana bir kitap okusam dinler misin? Dinlerim dedi. Ben diyor açtım meyvenin altıncı meselesi diye bir kitabı okudum kendisine. Kitapta diyor ki... Nasıl ki yeryüzü işte şu kadar efendim... Eceza kutularıyla donatılmış, şöyle bir eczaneye benzer. İçinde çeşit çeşit ilaçlar vardır, mukannendir bunlar. Belli ölçü belli kıstaslarda ayrılmıştır. Mesela yediğiniz şeylerin içinde yani çeşitli proteinler vardır, vitaminler vardır. Vücudunuza faydalı olacak şekilde ambalaj yapılmıştır. Meyveler adı altında ağaçların dallarına salkımlar halinde takılmıştır. Bunlar... ''Adeta bir eczanede ilaçların yerleştirilmesi, istif edilmesi gibi istif edilmiştir. Bütün bunlar nasıl böyle bir eczane, eczaneyi böyle istif eden, yerleştiren, belli şeylerle tanzim eden bir zatın mevcudiyetine delalet eder?'' ''Evet.'' diyor. ''Evet.'' ''Öyle de bu kainat, kainat ise eczaneyi muhteşemesi Allah'ın varlığına delalet eder?'' ''Hayır.'' diyor. Nasıl ki diyoruz işte bir fabrika ki şöyle efendim, şöyle işliyor, böyle elektrik lambaları var, şudur budur, bir makiniste bir mühendise delalet eder, evet delalet eder diyor. Öyle de bu kainat sarayı muhteşemi, yıldızlar kandilleriyle Allah'ın mevcudiyetine delalet eder, hayır diyor. Bir hayli diyor bizi uğraştırdı. Hakikaten aklın ve mantığın evet diyebileceği şeyleri evet dedi, fakat neticesi, delilin neticesi meddule gidince, Allah'ın mevcudiyetine gidince hayır diye basıyordu.